Halk takvimi. Hazırlayan ve sunan Kansu Sharma. İyi haftalar. Açık dergide halk tatmini bölümünü dinliyorsunuz. Bugün 15 Şubat 2016. Geçen hafta içinde bulunduğumuz Şubat ayının ya da halk tatminindeki adıyla gücük ayının özelliklerinden bahsetmiştim. 1 Şubat itibariyle 50 gün sürecek olan Hamsin döneminin içindeyiz. Hamsin 21 Mart'taki meruza kadar sürecek. 15 Şubat haftası hak tatmini gelişmeleri açısından biraz kısır bir döneme denk geliyor. Haftaya 20 Şubat'ta İlk çevre havaya düşecek ama bu hafta e, sakin diye tabiri caizse. Tam da Hans'ın günlerine yakışacak yağmurlar ve sağlam bir ayak görüyoruz. Eskilerin havanın sertliğine vurgu yapmak için hamsin, zenheriden de Kems'in sözünü unutmamak lazım. Madem sakin günler dedik bu boşlukta bir miktar taksimlerden bahsetmek istiyorum. Eski taksim alimleri taksimleri coğrafi bölgelerine göre veya konularına göre ayırmışlar. Ancak bir daha iyi anlaşılması için Kogito derdinin 2000 yılı baharında hazırladığı Zamanın Haritası dosyasında da takdim bilinci ve bilim tarihçisi merhum Doktor Necati Akgür'ün makalesindeki sınıflandırmadan faydalanacağız. Buna göre güneş takdimleri yani şemsi takdimler şöyle. Bunların birinci grubu Rumi takdimler olarak adlandırılıyor ve iki türü ayrılıyor. Kanofus takdimi, biyoprezyen takvimi augustus ve Antoninus tarihleri ve Fransız Cumhuriyeti takviminden oluşan Kıpti takvim türlü olanlar ve Julian takvimi, İskender takvimi, Julian İskender tarihleri, Eski Fars ya da İran takvimi, Mutuarlık takvimi, Osmanlı Mali Yılı, Pizgi ve Şenisi takvimler, Burçlar takvimi, Ayın Uğrakları takvimi, Halk takvimi, Jülyen Girdimler, Jülyen takvimi türündekiler. İkinci Grup güneş takvimleri ise Celali takvimi, ve Miradi ya da Gregorian takviminden oluşuyor. Bir de Ay takvimiyle ikisinin birlikte adlandırıldığı Ay ve Güneş takvimleri var. Ay takvimi çok duyduğumuz Hicre takvimi. Ay ve Güneş takvimleri ise Eski Çin takvimi, 12 Hayvanlı Türk takvimi, Mezopotamya takvimi, Musevi takvimi ve Nisili takvimi. Son olarak bir de bu üç sınıfa da girmeyenler var. Madem bu işe girdik onları da sayalım. Eski Mısır takvimi ki Ustun Nasır, Tufan Tarihi, İskender'in Ölümü Tarihi, İran'da Yergi Cürt ve Ermeni takviminden oluşuyor. Diğer grupta Aztek, İnka ve Maya takvimleri. Epeyce bir saydığımız için detaylarına en azından bugün girmeyeceğiz ama bizim Hot takviminin güneş takvimleri arasında Rumi takvimler içinde jüriyat takımı türlerden biri olduğunu tekrarlayarak fikirelim. Takimler demişken, önceki programlarda keşi odosunun önce yaklaşık 8. yüzyıla tarihlenen işler ve günler eterinden ve David uğurlu ve uğursuz günler takiminden örnekler vermiştik. Bu haftada Roma şiirinin en önemli unsurlarından Ovidius'un Ocak ayından Haziranın son gününe kadar dönemi anlattığı Festi, Roma takimini ve festivaller altı eterinden kısaca bahsedelim. Milattan önce 43 ile Milletten sonra 17-18 yıllar arasında yaşamış Publius Ovidius Naso, tarih 4 bölüm ve dinse olarak 3 bölümden oluştuğu eseri. Tarihsel bölümünde kesin tarihlerle tartışma eklenmiş Roma söylencileri ve yıllıklar yer alıyor. Gök bilim bölümünde ise takım yıldızlarının doğuşları ve batışlarına ilişkin bilgiler, dinsel bölümünde festivaller, aileler ve dini törenler mitolojik öyküleri anlatılıyor. Eserde yer alan Şubat bahsinden kısa bir bölüm de okuyup takvimler sohbetini tamamlayalım. 9 Şubat. Sabah yıldızı. Ve böylece ilkbahar başlayacak. Yine de aldanma. Duruyor karşında soğuklar. Duruyorlar ve çekip giderken önemli işaretler bırakıyor kış. E hemen peki biz bu eseri nasıl bulacağız diye soranlara da genet verelim. Yatı Kredi yayınları 2016 yılında Farsli'yi Kadın Taşkent seçimine yayınladı. Asuman Coşkun, Abu Akla çevirisiyle. Evet, bu hastalık bu kadar. Gelecek hafta Cemrelerden ve bu ayın 20'sinde havaya düşecek olan ilk Cemre'den bahsedeceğiz. Büyük bir aksilik olmazsa çok ilginç bir de konuğumuz olacak. Haftaya yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın. Halk Takvimi